Yok arkadaş siz de de yani büyüklere düşmanlık ediyormuş. Hocam ben sizin bastığınız kitaptan sizin büyüklerinizi gösterdim. Onun büyük olmadığını siz de söylediniz hocam. Bize ev almadı biliyor musun? Şimdi bu adama ne anlattın sen? Ondan sonra bak oturdular aklınızda. Bunlar maneviyat dişidir. Bu işleri bilmeyen, bundan haz almayan bunları anlayamaz. Şimdi tasavvufun koyduğu kaydeler var. Şeriatta küfür olan bir şey. Yani tasavvufta bu olmayabilir. Evet. Hakikatte dedikleri de bunlar. Hocam en çok yani. sığındıkları şey de sözünü geçsin. Batınilik, o batını ilimler falan bilinmeyenlere girip Şimdi hemen de, olayı kapatıveriyorlar. Adam diyor, fetva başkadır, takva <gülüyor> başkadır diyor. Yani, yani zahiri ilimlerle uğraşıyorsunuz. Şeriatta, ilimler. şeriatta haram olan bir şey, hakikatte olmaz. <gülüyor> bunları koymuş açıktan açığa bu kaydeleri koymuş. Adamları da buna göre sanki yontmuşlar. Planyadan geçirip, te geçirip tek tip kalıp halinde oturtmuşlar bunları. Bunları sökmeden bunları zor anlatırlar. Zor anlatırlar. İnan hanım bile e, ablasıyla bayadır yani konuşuyorlar ama üzerlerine gitmiyordu. Bu sene şey yapıp ayrıldılar. Açık tanıtacağım. Bunları zor anlattırsın. Arkadaş. Hakikaten akıl kira adam. Tek bir şey var. Tasavvufun önünü keseceksin. Sen yani sevgisi olanları kurtaracaksın. Biraz girmişlerin aklını karıştıracaksın. Öbürkülerin gebermesini bekleyeceksin. Aynen öyle. Zor. Zor adam. gibi. Şimdi insan istiyor bir şeyler anlatmak. Yani bir şeyler hakikaten anlatmak isterim ben. Ama bunu okuduğu halde vardır bir hikmeti diyorum. Ve bu sefer İstanbul'da esenlerde milli megeve, hem şey milli gençlik vakfı sohbede çağırdı. Baya bir 200'ün üzerinde genç var. Ee, ...bizim şeyin oturdu ...Hasan Çarşı'nın Hasan Dayı'nın... Şey, o Bayram, Bayram Abi var ya... ...Bayram Abi de oradaymış. ...onunla da bir seneler sonra ilk orada görüştü... ...şimdi ben taktiği değiştireyim dedim... ...ilk senelerde bu... <gülüyor> ...mesela birisi dedim... ...falan Şeyh'i görmek... ...Allah'ı görmekten 70 derece üstün derse ne dersiniz dedim... ...zımdıklık dedi şimdi herkes... ...zımdıklık... ...birisi dese ki dedim... Bizim semamız Kur'an'dan yedi vecihle üstündür dese ne yaparsınız dedim olur mu böyle zündıklık diyor şimdi. Birisi dese ki salik yani tasavvufa sülük eden birisi Allah'a küfür etmeden kardeşini öldürmeden anasıyla da tezevüc etmedendir kibar konuları yani zina etmeden hakiki bir mümin olamaz. Di seni olur mu böyle cahurluk diyor şimdi. Hocam kim demiş bunu? Boşver kimin dediğini. Önce bu sözlerin bir hükmünü öğrenin. Sorun herkese bunu diyenlük mi nedir nedir? Yazın gelin kim dediyse on aslında istediğim kimin dediğini diyeceğim dedim. İnan 20 gün telefonlar durmadı. Soruyor hocam Allah aşkına bunu kim dedi? Demedimmin adına kimden aldın falan hocaya sordum falan falan zındıklık diyor dediler gavurluk diyor falan diyorlar iyi dedim bir sohbete geldiğimde gittim şimdi orada hükmü ne dedim bunu böyle bakın dedim bu arada bunu diyenlerin hükmünü siz verdiniz mi dedim hocam açık dedi peki söyleyeyim bir İmam Rabbani iki İmam Gazali bu kitabında şimdi bir durdular bunu baştan deseydim vardır bir hikmeti derdiniz dedim şimdi hikmeti siz bulun gelin ne var dedim <gülüyor> Hemen Almanya'da taş hutut karttan birisi tanıyormuş. Arkadaş da dedi ben bu adamı tanıyorum dedi. Bu adam dedi Avrupa'da dedi, meşhur Vahabi Mehmet dedikleri adam dedi. Bu adam dedi evliya düşmanı diye. kusmasın mı sofraya. So taş hutut karttan tanıyım. Ben adamı hatırlamıyorum. O beni tanıyor. Ama yine vereceğimi verdim önceden o sözlerin hükümlerini bazen değiştiren baştan İmam Gazali böyle demiş dese sen vardır bir hikmeti diyor. O dediyse diyor bunun bir hikmeti var diyor şimdi. Evet ön yargı var çünkü. Ön yargıyla. Ha bir de şeyi demiştim. Ee, birinci mektupta şey, İmam Rabbani'nin ben diyor seyri sülük, sülük esnasında Allah'ın diyor zahir ismini tecellisine mazhar oldum. Öyle ki diyor her şeyde teker teker tecelli etti. Kadının her uzvunda en sonunda fercinde bu tecelliye munkad oldum, eridim bittim diyor. Tamam. Ve bütün tasavvufa bakın ilk te... zaten Özellikle daha Mevlana genç kere da bütün tasavvufta şey Allah'ı kadın gibi tasvir ederler. Evet. Yani Celaleddin Rumi ile kimya arasındaki olan hepsi budur. Özellikle Muhittin Arabi'nin Miratul Müminin diye bir kitabı var. Bunu yazmasının sebebi şeyhin kızına aşık olur. Kız pas vermeyince bunu yazıyor. Sanki Allah'ı görmekmiş şeklinde çeviriyor. Hepsinde bu vardır. İril ufakla. Çok hapıyım ama inanın bu anlattığınız böyleyse bu porno bundan ena masum kalıyor. Ee, yani onlar Allah'a bir şeyle bu, yani. Mehmet talıyor çocuklar okuyor bende. Birkaç tane tasavvufçu varmış. Yavrum dedim gidin dedim Mehmet Talı'ya. Mektubatın birinci cildini Arapçadan okusun çünkü Türkçesi dedim yanlış olabilir dedim. Arapçasını okusun size tercih etsin teker teker dedim. O da duymuş tabi Ebu Said'in dersine gidiyorlar diye. Gitmeyin şudur budur. Hocam bize birinci mektubu okur musun? Biz çok merak ettik. E siz okumadın hocam Arapçasını siz okuyun bir de tercih edin. Başka okuyacak hiçbir şey kalmadı mı da o mu, o mu kaldı siz anlayamazsınız diyor. Ve çocuklar okumuyor. Şu Arapçası daha açıksa çıktı. Geçen Hasan ağabey hocamın yanına gelecekti. Birkaç münafık engelledi kafasını çarptı. Sanırım şu var ya. Hmm. Gelecekti oraya. Bizim Trabzonlu bir abimiz var. Kendisi Uşaklı dergahında. Orada talebe. O da e, Uşaklı şeyim. Bu İstanbul'da şey vardı ya. Yani, Muzaffer Ozan. Onların. Cerrahilerin Kendisi, hocam, başlarından. Hocam ben yıllarda tanıyorum. Tam Al Me Mevlevi şeydir. Bir, Biraderlerimiz de tanır. İyi bir Müslüman. Yani en azından samimi bir şey arıyor. Aracıklar, sizi görmüş. Burada Kadıkaya'da Dayan'ın cenazesinde. He. Demiş, yazmış. Ben ya benle, şey benle gördüm hocam, size He. muhabbet ediyorduk ya. He. Osman yanımdaki, ben size dedi. Muhabbet i̇şte, oldu. Ben de ben ısındım o insana, bir muhabbet etmek istedim. Ya dedi, mi mi? Insana, ya, dedi beni niye tanıştırmadın? Ben de muhabbet evet, son cenaze yok. ortamıydı. aklıma araya gelmedi dedi. Hazreti Bahan'ın demedik ya, yani, çok değerli <Gülüyor> bir insan dedi. Şöylemiz gibi de bilmiyor, muhabbet oldu. Ben gideyim onun yanına beraber getirecektik, isim vermiyor, birkaç <Gülüyor> münafık kafasını çeldirdi. Maalesef de ama gelecek yine. Genesi gelecek buraya. Ne hocam? Ne? Şunu, şunu Ama yani. kendisi Allah için, namazını hiç kaçırmıyor, orucunu Şşş, kaçırmıyor, şiş, şiş, şey geceleri zikirini yapıyor aslında iyiyiz. Benim şeker var lan. çok duruyorlar. Evet, Dürüst Enes. Evet. O işlenir. Bak kapıyı seçeneği İş, teyze. İşlenir, anlamda anlamda şey şekerli şekerli şekerle Efendim? Efendim? Efendim? Efendim? Efendim? Efendim? Elhamdülillah sen nasılsın, iyi misin? Tam Mustafa hafta arası geldi çalışmaya ama bugün Yaşar'lar var orada Buradalar bugün geldiler Hani Adanalı Yaşar var ya Onlar geldi Buradayım ama önceden haber ver En azından ekonomik kriz falan tanımazdık yani Vövatarıyla kocaman mısın? Biz götürdük parayı Organize olarak. <gülüyor> ne dedin? <gülüyor> Vallahi kapris, mapris e, birkaç tane de var ben onu <gülüyor> bilmem. Sen onu Mustafa'ya soracaksın. <gülüyor> Hocamın iki kelametini görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Paran yarın buraya. <gülüyor> yani. Olduklarını olanları diyorum da kapris var. Kaprise bir sor. Ha. Sen bir sor. Orada var herhalde. Müslümanların kadınla eşleriyle <gülüyor> kimlikleri oteller. <gülüyor> neresin Adıyaman menzile Kimyonlar çdulardı. Sala benim tanıdığım yok onlardan ya. Ya ya. Şekeri bak şeker almak isteyen abi olabilir. <gülüyor> tamam ona söz yani Mustafa en iyi bilir bunu. Tamam. Peki Allah razı. Ben neredeyim ya? İnşallah inşallah. diye. Her gelen 100 50 Orayı siliverim çocuklar. Evet. Bak, bak 100 dolar düşün yardım. Orayı siliverin çocuklar geçmedi bir şey. Şimdi bak bunları bu şekilde açacağım. dallara, kollara O almat önce o suyu çekecek bir şey koyun. Kağıtla suyu çekecek bir şey şey yapalım. <gülüyor> Şeyler, şimdi programlara da bunlar çok Öncelikle. rahat çıkıyorlar. Şehir dinonun şundan bozuyorlar. Mesela bu şehir göster diyelim televizyona çıkartmış bir şehir nerede ne e Onlara söylemiş. Şey. Bunları bir öncelik tanıyalım diyor. Çok üretiyoruz. Şimdi bunlar böyle tavır ne olur? Ya dikkat et olandığın yerlere. Sen gir bir araya çık çıkacaktan. Bu kültürel çekim olarak şimdi katiyetle bu gibi şeyleri. Onların çok çok sevdiği insanları tenkit ederek anlatamazsın. Ama, bunu tek tek katiyetle anlatamazsın sorumlu. bunların e, kendilerinin okuyarak mesela mevlevi adam mevlana'yı tutuyor büyük velilerden biliyor Düşünün, şimdi yani. böyle Me mesnevi okudur mu diyeceksin çünkü bir adamın büyüklüğü o devirir evet. ha. ya hayattadır gidip tanışırsın ya da eseri vardır ha. okudum yok okumadım o zaman büyük olduğunu ne biliyorsun Ha, büyüklerimiz ona büyük dediği için. Birisi demiş ki bal çok lezzetliymiş. Ne bildin? Kaymak yerken ağam görmüş diyor. Yani, balın lezzetini bizimkiler böyle anlatıyor. Onların kitaplarını okumanı zorlayacaksın bunu. Ve oradan okuduklarında katiyetle insan vicdanı bunu kabul etmez mümkün değil. Tabi. Allah'tan ki o adamlar bu gibi mevzulara girdi, tartıştı. Biz gitseydik tevhid anlatamadık bunlarla münakaş edeceğiz diye. Ters, Tabii. Ama onlar biraz tertten başladıkları için bu da tem, te, tam tesirini göstermedi. Neden? onların sevdiği, ilah kabul ettiği insanları tenkil ederek girdiğinde bu meseleleri onların anlaması zorlaşıyor. Daha çok böyle oluyor. Tabii daha önceden de kendilerine dönük bazı düşmanlıkları anlattıkları için bu zorlaşıyor. Bunların kolayca anlayabilmeleri için bence belli bir kesimi bunlardan uzak tutacağım gençleri. Ondan sonra yavaş yavaş bunlar sökülür. Bizim köydekiler zır zop cahil. Şimdi bunlara bunu nasıl anlatacağım? Nasıl anlatırsın? Hele birisi de senin hakkında bazı şeyleri önceden onlara anlatmışsa ön yargılı yaklaşacaklar. Söyleyebildikleri şey tamam. Tamam. Mehmet Hoca iyi birisi ama bu evliyalara sevmiyor, çatıyor bu adam. Tek kötü tarafı. Evet, Hocam şimdi gençlesin de biraz böyle size karşı ön yargı yok. Gençler olarak. öyle. Gençler, Konuşuyoruz. Bir konu anlatıyoruz. Yok yok. Yaşlılardın çoğunda da yok. Bakma sen. Ben birkaç kişi sordum. Ya hocamız diyor şey diyor bir tanesi. İsim vermek gübet olur da. Ya i̇lim ehliymiş. İlim varmış ama işte yani bilmiyoruz falan filan böyle yani. Bu 3-5 tane Biz hocam çok hafif Dedikoducu insandan kaynaklanıyor. Ya da da o, o yani. yani. Ama evet. tabi, belli başlı Hoca bir kesimin tartasını... gençlerin geldiğini görseler bu değişecek. Evet. Bak şimdi teyzenizin oğlu babasından daha iyi tanıyor beni. O da bir kere Ersin'le geldi. Oysun. Onun adı neydi? Ali Kaman. O da Ersin'le geldi. Bir, iki buçuk, üç saat oturduk. Ertin de dinledi, o da dinledi. Ha bir münasebetten uğradı. Buralara gelince birkaç kere böyle uğradığını düşün, o değişecek. Bunun birdenbire değişmesini beklemek bu hoş değil. İstanbul'da ben görüşüyorum Alerdi'yle direkt olarak. Alerdi şu an bütün alıcılar açık vaziyette. Ondan sonra Allah'ın mesela namazat kısaya başlayacak. Söz verdik. Ondan sonra ve İnancı da şey, yani abisiyle falan kavga eder duruma geldi. Geçenlerde bahsetmiştiniz de. Işte. Hı. O, Berat Kandil'i diye tutanlar gecede. Hı. Beni aradılar. Aradan münafıca çıkmış yani. Ama sen biliyor musun? Ali kabul etmiyor böyle. Kandilleri, mandilleri, tamam, onları olur. kabul etmiyor. Yani bir tek Kadir Gecesi var diyor. Onun da ne zaman olduğu son o günler diyor. Tamam, tek dinler. Ama onun arasında diyor, şey yok. Hani Miraç. Kandil kutlamak gibi. Miraç Haz Kandil olarak. Kandil evet. olarak. Yok. Berat var, e, Şaban Şeyh'i 15. günü ama şey yok. Yani kandil kutlama geleneği İhya etme tipinde. Ha. A bak bu da şeyden. Şamanizmden gelme. Kandilcilik mi? Hristiyanlıktan mı? Onlarda mum yakma var. Onlarda da mum yakma. <gülüyor> İşle onlardan on, o kandilcilik onlardan gelme. Yaptıklarını da söyle. O nereye da götüren, da götüren yavrum? Biz ona <gülüyor> evet, sen ümit ya. şeye ver Enes abine şöyle Enes abin şey yaptı. Yok ben götürürüm şöyle koy. Şimdi dışı dışı yapalım. Bana Enes koş onu da teyze kadar. de <gülüyor> Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bildirim, de bunu bir şeye koyu ver de <gülüyor> <bileyim> tokma. <gülüyor> <yani. gülüyor> <Hı>. Ama E bizim köyden Birkaç kişi hariç. Hakikaten İslam'ı öğrenerek Müslümanlığı yaşıyor, yaşıyor değiller. Çok samimi insanlar belli bak burada. Bak bu Hüt çocukları çocukların evet. dinleriyle samimiler. Evet. Yanlış doğru inançlarıyla samimi. Ondan sonra bu Ramazan Esen var, Mehmet Esen evet. Bak bunlar samimiler bak. Önce insan hatalı da inancıyla samimi olursa bu insana doğruyu anlatmak daha da kolay olur. Çünkü inancıyla samimi bu adam. Ha, bunu yakalayabiliyorsun ha, e, şey, kız Mehmet diyor Ak tamam. ha. mesela e, bir sohbet oldu burada bizim bu camide şimdi ben hoca gelmiyor, gitmiyorum falan gibi laf ettiler ya dedim ben bu camiye gelsem de rahatsızım gelmesem de rahatsızım dedim. geldiğimde imam maşallah bir vitese takıyor Öyle en son şu yeni caminin imamına deme zorunda kaldım Urşit'e. Kusura bakma arkadaş bir daha senin arkanda ben namaz kılmam dedim. Ne bu arkadaş bu acelecilik ne ya dedim. Ulan tansiyon olan birisi düşer bay birisi de yetişemez ki dedim. Ondan sonra da arkamızda yaşlı var hasta var diyorsunuz. Hasta nasıl sizin gibi dedim. Arkadaş bize abdestsiz namaz da kıldırsan umurumda değil dedim. O senin için. Ama namazı koşar gibi ne bu arkadaş benim namazımı altıştırıyor. A bak cemaatle bu sefer Musa Turgut dedi ki, ya arkadaş bir de çoktan beri sana demek istiyoruz namazı çok acele kıldırıyorsun dediler. Şimdi de. Musa bekliyorlar. E, Tabi ama bak seslendirmiyorlar. Burada da böyle deyince ya arkadaş gelsem rahatsızım. Gelmesem ben insanlara dinlerini öğretiyorum, namazı cemaatle kılmaya çalışıyorum, çalışın diye nasihat ediyorum. Ben gelmezsem bu rahatsız etmez mi? Siz demez misiniz? Bu adam ne biçim Müslüman? Hey ya vallahi böyle. Hele olan şöyle bir sorun bana niye gelmiyorsun dedim. Önce ben siz dediğim, siz burada arkadaşı namaz mı kılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz dedim. Şimdi hoca bu ne, ne biçim lan? Gözel amca var. Bir sorun bana niye gelmiy? Niye üç dört kişi bir olup bana gelmediniz? Hoca, sen kışın devamlı camiye geliyormuşsun. E niye biz varken gelmiyorsun? İnan, ben gideyim Fatih namazı yavaşlasın. Ben gittikten sonra Fatih'e fırça çıkıyorlar. Ne yapacak şimdi bana? Camiyi bıraksan bir der, bırakmasan başka bir der. Abi. Adam tutuyor, 10 kere kanıtlay var mıydı demek gittiğinizde? Vardı, o imamıydı. Oturdu değil mi? Ben ama bir şey yapmadım. Hadi, şey arkadaş. Varmış, özürlüysen çekil arkadaş buradan. Çekil arkadaş şuradan. Bir sen mi varsın? Girmiyor. Ondan sonra ha, ben geleceğim. Dangalak dangalak sizin gibi namaz kılacağım. Bunu nasıl yapayım arkadaş? Bence şu namaz namaz değil. Ama buna rağmen ben sizin arkanızda bak namaz kılıyorum. En son birisi kim vardı çocuk? Sen mi vardın bu yazın? Hani birisi dedi ya. Hasan Taş dedi ki bana. Koca kıldır dedi. Geçeceğim. Şu matın torunuymuş, Antalya'da kalıyormuş. Ha. Müsaade edersen ben kıldırayım dedi. Siz bize namaz kıldıramazsın dedi. taş da dayısıymış. Otur lan serseri olduğun yerdeydi. Bunu bile diyebiliyor biliyor musun? Sen kıldıramazsın diyor. Yavrum senin mezhebindeydim. İmamlık en çok kimin hakkı dedim. E bilen hakkı diyor. O zaman ağzını kafa otur olduğun yerdeydi. Yerpuz ile böyleyiz. Müşberiye, ustanağım anlatıyorlar acı vermedi. Hocam siz anlatmıştınız bu yeni yapılan cami açılışına gelmişsiniz <gülüyor> de. Ha hayırlı olsun. <gülüyor> olsun. Ee, Biz ama Yaşar dönmez. Belediye'de bir meselenin münakaşası vardı. Hoca sana bir şey diyeceğim dedi. Buyur dedim. Ya arkadaş camiye başladık bitiriyoruz. Bir tek hayırlı olsun demeye gelmedim. ''Yakışmıyor değil mi?'' dedim. ''Tabii' dedi şimdi. <gülüyor> ya arkadaş, ben senelerdir bu köydeyim.'' dedi. ''Ta Erzurum'dan, Adana'dan adam gelir.'' dedi. ''Siz kimsiniz?'' dedim. ''Haklısın.'' dedi. ''Aaa, insan konuşmadan eder, duyacağını da hesap etmeli.'' dedi. Haklısın. ''Ama buna rağmen ben o camiye, namaza gidiyordum.'' Dedi. Şimdi kendilerine dönüp tarafını anlıyorlar. Vallahi yaşlarla biraz zor. Çok zor. Çok zor. Ama gençlerle bir şey olabilir. Gocam yaşlılarla nasıl olur? Ben işte zararlı izliyorum. Şimdi git şurada oturma yerleri şurada. Oraya git ezan saatine kadar var ya oradan buradan gelin. Sen bunu bırak buradan, camiden oradan, çıktıklarında da, da aynı şey. Allah'a güberler hadi yani. Cuma boğaz vereyim <gülüyor> Belki bizim var, köy şey Anadolu köylerinde En yoz köy sayılır evet. En yozu Hocam bizim köyümüz insanı çok saygısız Çok saygısız Yani. Hocam beccal buradan çıkabilir mi hocam Hocam <gülüyor> şöyle <gülüyor> Bu Ommar Şüney'nin Ali dayı var ya Ommar Şüney'nin Ali dayı Vefat etti Zeytinburnu mezarlığına şey yapıyor, o taraftaydı ya Bir dolu Antalya Bursa İzmir, İzmir, İstanbul yıllık adını vermeyeceğim, birkaç kişi gelmiş, Da beni tanıyor, babam beni. Selam verdik ettik, sen niye geldin dedim. Cenazeye geldim hoca Allah Allah. Ayıp olmasın diye geldin değil mi dedim. E öyleydi. Ulan senin ne işin var burada adamlara yük olacaksın şimdi dedim. Sen namaz kılmazsın dinle alakayıp birisinin cenaze namazını kılacak. Defol git de bari adamlara yemekte yük olmaydı. aydan. <gülüyor> Defol git de. Senden faydan olacak buraya. Şimdi bu bir yayılmış aklındır. Ama bak nasıl yayılır. Hoca cenaze namazından kovdu. Başını demiyorlar. <gülüyor> Düşünebiliyor musun? Ne işin var zaten buradayım. Ayıp olmasın diye cenazeye geldin. Ulan sen kendin namaz kılmıyorsun ki sana faydan yok ki bunlara faydan olsun. Bak bu deli öldüğünde çektim gittim buradan herkesin gözünden bak. Ben, ne işler ben deli resim namazımızla? Bu adam ömründe girmemiş camiye. Ama bir beş vakit namazını kılan, Allah korkusu olan bir adama insan, Allah buna layık olduğu gibi muameli sen bilesin diyorsun. Bunu bunu hissedersin. Ama adam, adam hiç böyle yok. Tabii. E küçük birliğinden namaz kılanlar var. Bak bunlar farklı insanlar. Bu adam Allah'tan korkmuş. Bir şeyler yapmış bu adam. Hı. Düşün benim kayınpeder. Allah selametlik versin. Yani. Nasıl namaz diye şaşarsın biliyor musun? Ben de sen kayınpeder kimisi? Farklı değil mi? Babayı bilmiyor La köyün babasını herkes bilir. Sen nasıl bilir? Sürat. Oğuz. Hasan Hüseyin Demir, Veli Demir'in babası. Babayı şöyle kabadayı bir dede vardı ya, beyaz Nasıl? sakallı. Baba derlerdi, hiç duymadın mı? Ama bu köylü mü bu? Hayır, ee, hocam Bu herkesi tanırabı. Hasan Hüseyin Demir'i tanırabı. Sen Leyla ablayı tanıdın mı? Tanmaz olabilir mi? Ha Leyla ablayın baldızın. Hocamın baldızı. Ya benim bir numaralı tamam. Tamam. Bizim her zaman karşımı en çok köyden muhabbet etti Kayınpeder. Mükemmel bir insan. Aa, kayınpeder. Ama, Mükemmel bir insan. ama namazına bak. Bu adam görmemiş arkadaş ya. Görmemiş bu adam. Ama bak kardeş olan Bayram Amca Bursa'da vefat eden bu adam askerliğinden beri beş vakit namazını kılan birisi. Farklı oluyor. Bu adamlara dinleri öğretilseydi inan hüreben vardı. O Hatip Önü Mehmet dayının annesi var ya o babamın halasıdır. Bu bizim Seyfettin var ya o orada Abdullah Raim diye ben oradan tanıyorum. Bak yonaklı mullarayım. Muradiyonun Hasan bir kaç kişi bu veli bayram kardeşi nereden buldularsa yonaklı seritleriyi bulmuşlar. Ha mullarayım. Gelmiş burada ebeme anlatıyor, onu tarikata çalaracaklar. Oturdum. Efe bunlar ne yapıyor dedim. Kolan, hocam eve, oğlum dedi bir şey var dedi. Beni ona şey yapıyor Efe. Sen aklı başında kalmışsın. Sen, sen Allah'la arana araç koymaya utanmıyorsun Efe. Sen Allah'tan istedin de seni duymadı mı dedim. Sen bir şey istedin de vermeyecek mi sana Efe dedim. Haklısın bir oğlum dedi. Ancak dedi seni duymayana, tanımayana aracı edinirsin dedi. Bak yakalayabiliyor. Efe bu adamlar evden kov dedi. Gider ayak dedim ahirete, sen şu saplığını hiç bozmadan git. Allah razı olsun oğlum diyor. Hiç bak böyle düşünmedim diyor. Düşünmediler ki. Düşünmediler ki o kalacağız artık. Gariba buradan hayatında çıkmamış. İlim 90 yaşında, yaşında kadar ama yakaladı. Evli dalmış işte hocam. Aşı bir şeyler dedin de yakalayabilir. Ancak diyor tanımadığına diyor. Seni duymayan aracı konur oğlum diyor. Ha eve bak bugün. Tabi tabi. Allah seni işini. Nas naz, naz, naz makamıymış? Ha bluetooth varmış. Ha. ne varmış? Bluetooth varmış. <gülüyor> <gülüyor> Na, onlar diyor Naz makamı diyor. Ben diyor şöyle tutuyor diyor. Sizden siz de diyor önünden geçin. Hmm. Ee, ne verecekseniz dileyin. O toplu şekilde bak, diyor. Allah Resulü. Ne vereceksiniz Allah dışında. Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kızı Fatıma'ya kızım Neyse, nefsini ateşten satın almaya bak. Hı. Yarın benim dahi sana faydam olmaz diyor. Bu ne anlama gelir? Kimsenin Herkes. Allah Resulüne bile diyor. Yani. "Le in eshrette le yahbata 'amelukum ve al Aleyhisselam sen bile ortak koşsan diyor ki Resul'ün ortak koşması mümkün değil. Sen bile ortak koşsan bütün amellerin batıl olur. Yaptığın iyi şeylerde gider ve ahirette hüsrana uğrayacaklardan olursun diyoruz. Hiçbir kimsenin şirk koşma gibi bir avantajı olamaz. Resul bile böyle olsa Allah onu bile alıp cehenneme atacağını söylüyor. Onun bile amellerini iptal ediyor. Asıl bu. Şimdi kimin bluetooth'u varmış da yani kaplama alanına giriyormuş. Şimdi Şirk koşan kapsama alanının diyor, dışına çıkıyor. Anlatıyor diyor ya diyor bul yapısı diyor bir diyor telefonun bile diyor resim gönderiyorsun müzik gönderiyorsun diyor bluetooth'u var diyor alıyor veriyor diyor buradan diyor. O diyor naz makamı diyor sizin diyor Allah dostu bilmez mi diyor barmanı böyle tutunca şimdi, diyor tamam. Şimdi naz makamı vardır. Bak şimdi kullandıkları sözü. Sonra sonra kaslanın ucundaki nasıl lehlerinde kullanıyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Neden buna kullanmazlar? Evet. Her koyun kendi bacağından asılır. Şeyh'in Herkes tek başına huzura çıkacak. Herkes orada anası, çocuğundan, çocuğu anasından, karısı kocasından birbirinden kaçıyorsa hangi şey seni koruyacak orada? Gafsmış mı? hocam. Gafs ne demekse. Resulüne <gülüyor> verilmeyen bu hak ona mı verilmiş? <gülüyor> bu hep şeytanın aldatmacası. Allah'a şirk koşma. Ne kadar günah işlersen işte hiç önemli değil. Tek ona ortak koşmadan git. Kapzama alanı bu. Hocam ortak koşmanın açılımı ne tam olarak? Şimdi. Yani Allah'la pazarlık yapma anlamına mı? Değil. Bak şimdi. Biz Allah'ı zaten tanıyamayız zaten anladın mı? Onu zatıyla tanımamız mümkün değil düşünmemiz. Biz Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanırız. Bunu anlatabildim mi? Anladım. Ve bu isim ve sıfatlarının ilk öne gelen, ilk duyduğumuz sorumlu olduğumuz onun Rablığı'dır. Yani rububiyetidir. Bu böyle başlar devam eder gider. Ona ait ne varsa bu isim ve sıfatlardan bir cüzünü dahi kula, mahluka tahsis. onda bunun varlığını düşünemezsin, mislini, aynını, denkliğini düşünmen mümkün değil. Şimdi bak ne diyor, ee, Fahrettin-i Razi gidiyormuş, herkes ayağa kalkıyor, bir koca kalkmıyor. Teyze sen bu gidenin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum evlat diyor. Bu diyor, iki afaki delillerle Allah'ın varlığını ispat eden bir alem. O, onun da bundan şüphesi varmış da ispat etmeye çalışıyor. <gülüyor> <Bak> şimdi, çok <gülüyor> çok ha, yerde ve gökte iki hilal olsaydı fesada uğrardı diyor bak. Teyze nasılsınız diyor. İyiyiz oğul ama bu sene diyor muhtar seçiminde pek huzur bulmadık. Neden? Eskiden tek muhtar girerdi. Huzurlu huzurlu seçim yapar giderdi. Bu sene iki muhtar çıktı birbirine girdi diyor. İki efendili köleye benzetiyor. Avamın herkesin anlayabileceği örnekler veriyor bak. İki efendili köleyi düşünebiliyor musun ne demek? O bunu emreder, bu bunu emreder birbirine girer. Yerde gökte iki ilah olsaydı yer yüzü fesat olur Bir memleketi iki kral adayı çıksın. Osmanlı bile belahatları öldürüyordu ikinci aday çıkmasın diye. Bu abamın da anlayacağı nitelikteki örneklerdir. Bunu herkes rahatlıkla anlar. Şimdi ortaklık ne? Bak şimdi. allah Azze ve Celle yağmuru veren mi? İndiren. Onu yoktan yaratan, onu veren, istediğine veren, onunla binlerce rızkıyla kullarını nimetlendiren. Bunu ben veriyorum diyor. Hepsi benim elimde. Sen gidiyorsun türbede kurban keserek yağmur istiyorsun. Yani şirk oluyor. Tabi. Birine bağladığın için. Aracı. Ona da Allah veriyor. Onun da isteyeceği yer orası. Adam diyor küresel ısınma diyor. Ozon tabakası delindi diyor. Yağmur Allah'ın katında ya. Allah diyor ki errizkukun fissemai ve ma size vaat edilen rızkın semada diyor. O sebeple bu sebeple bunun senden sana gelmeyeceğini düşünürken ha şöyle bir nokta var Kul bazı isyanları sebebiyle bazı nimetlerden mahrum edilir diyor isyanlarına sebep. Ama katiyetle senin rızkın kesilmesi mümkün değil. Belki kişinin Allah'a en çok güvenmesi gerektiği yer rızktır. Kendisini inkar ettiği halde kendisine küfür ettiğini Bir kafirin bile rızk. rızk rızkını kesilir. Aksine öyle sebepler takdir etmiş ki kendisinden korkmayı sakınmayı bile yani bir çıkar yolun ve rastgele bilinmeyen bir yerden rızıklandıracağını söylüyorum her evet, sabah. Allah azze ve celle. Bunların hiçbirisinde ona denk yok. Ona benzer yok. Ona eşi Bunu anlatabilir mi? Yani şu şöyleydi deyip Allah'ın nitelikleri. Tabii ki önce Allah'ı tanıman gerekiyor bunun için. Onun isim ve sıfatlarıyla tanıyamaz tanımazsan o bu sefer ona nerede birini denk, birini benzer? Birine ona eş edindiğini ayırt edemezsin. Adam gidiyor, çocuğu olmamış, kabrin başından istiyor. Bir sıkıntısı var, kabrin başına gidiyor. Bir sıkıntısı var, bir veliden istemeye kalkıyor. Kimin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama Allah biliniyor. Ortaklığı anladın mı? Şimdi çok da gaybı ondan başka kimse bilmez mü? ve gaybını da hiç kimseye bildirmemiştir resullerinde razı olduğu şeyler haricinde Allah'tan başka kimse insanı rızıklandırmaz Tabii ki. bir patronda çalışıp sana aylığını vermesi onun senin rızıklandırdığı değil sen onun vacip kıldığı esbaba tevessül ve öyle Allah seni rızıklandırıyor rızkın onun elinde değil helal, helal. Sen bazı ibadetleri rızk endişesiyle ona isyanla terk ederse mesela namaz sana işveren patronun elinde el pençe durabiliyor mu? Allah senden günde beş vakit, onar dakikaya ona, onun önünde eğilmeni istiyor. Ona saygı duymanı istiyor. Ona şükretmeni istiyor. Bu senin faydana, Onun çıkarı yok bundan. Avamın anlayacağı netlikte bu meseleler izah edilmiş. Hocam Abi, yani Allah'a yaşantıyla da yalanlamamak gerekiyor bu anlattığımız evet. şey. Yani Allah'ın hükümlerini yalanlamamak. Yani tabii. Onu demek istediğim. Kastı bu. Senden bir şey istiyorsa o senin iyiliğin için. Sen ona iyi bir kul olman için. Zaten bu hayatın yaratılışı, bizim yaratılışımız da Allah-u Azze ve Celle <gülüyor> <gülüyor> Hayatı, ölümü, sizin hanginizin amelde daha iyi olduğunu denemek için yarattı. Bunun için yaratmıştır. Ve her halükarda da insan kuldur. Ama insan yaratıldığı şeyi unutup kendi hizmetine amade edilen müsahkar kılınan şeyin peşinde koşuyor. Ha, defterlerin dürülü. Hesabın, hesapların görüldüğü an herkes iyi kötü yanmayacak. Çok güzel anlayacak. Bir zaman per birisi geldi benim yakın bir şehirde, karı koca çocuklarıyla. Aksiyede buluştuk. Bunları üzüm deresine götürdüm ben. Adam kıp inanmıyor ama bizim dinsizler gibi değil. Karısı inanmıyor. Çocuklar ikisinin arasında. Yabancı mı Türk Berçikalı. Berçikalı. Üzüm deresine götürdüm. Konuşuyor. Bana ki ki dedi, eşimle bizim aramızda böyle bir sorun var. Ama ikimiz de demokratız. Kimse kimseye karışmıyor dedi. Kocası dedik ama sen bazen bana anlatmaya çalışıyorsun dedi. Yani beni zorluyorsun. Ben seni illa inkar et diye zorlamıyorum dedi. Sen beni inan diye zorluyorsun dedi. Adama dedim ki peki dedi, mantıken. Eşin senin eksiye mi düşmenini istiyor artıya mı dedim. Tabii ki artı dedi. İnanmamak bir eksi. inanmak artı. Eşin inanarak ne kaybediyor dedim. Hiçbir şey dedi. Aksi ne dedi. Onda bir korku var dedi. Yaratıcısının korkusu. Ve her şeyin onu takdir ettiğini kaderi kastediyor. Düşünüyor dedi. Ve çok mütevekkil. Hayatta endişesi yok Dedi. Sen hep eksiyle gidiyorsun dedim. Sen dedim zaten onu eksiye davet etsen rahatsız olursun dedim. Şuna at şuna at diyorsun var olan. Onun huzur bulduğu şeyler. Ama ben senin huzursuz olduğundan eminim dedim. Hayır dedi huzurluyum. ya dedim. Bak şu cevap bir içinde bile bir tedirginlik var dedim. Ama eşine sorsanız dedim. Katiyetler tedirgin bir şekilde cevap verme. Ben çok huzurluyum çünkü inanıyorum der dedim. Ondan sonra döndüm, farazaydım, bizim inandığımız gibi bir yaratıcı yok, ben inanıyorum, huzurlu bir hayat geçiriyorum, bak ben Belçika'lıyım, Belçika'dan geldim, bu köyde yaşıyorum tabiattan hoşlandığım için dedim, güzel değiyorsun, geziyorum tozuyorsun, buralarda hayatı yaşıyorum dedim, hem yani de ben senden daha çok gelmişim, ben Afrika'yı da dolaştım, Hindistan'a dayadım, benim kaybım ne ölürsem dedim, hiçbir kayıp yok. Senin kaybın neydi? Bir varsayaydın, sen ne yedin? Sen de iki eksi var, bizde iki artı var dedi. Şimdi bu adamlara yaklaştığında bunları bunlarla konuşabiliyorsun Ama bizdekiler dinsizliğe değil din düşmanlan din düşmanlığına programlanmış kimseler. Şimdi sana sor yani bana deseler, dünyanın in inanmayan birisiyle arasında bir fark ne? hiçbir fark yok. Senin itiraf etmen kötü bunu. Çünkü bir insana bazı suçları işlettiğinde mesela zila dört şahit lazım. Kendisi itiraf etse dört şahide ihtiyaç yok. Kendisinin itirafı yeterli. Bunu demek çok cesur musun? Gerçekçiyim hocam. Yok bu gerçekçilik değil. Bazen birileri bunu erkeklik zanneder. Hayır alakası gerçek bu. Değil. Senin bunu diyememen lazım. Susman gerekir. Doğrusu bu bak gerçekçilik bu. Hiç cevap vermemen gerekir. Eğer doğruysa doğruyu niye yapmıyorsun? ne man olduğunu düşünüyorsun? Sen şuradan abdestini alsan, beş vakit namazı kılsan kaybın ne olacak? Aksine inan huzur bulacaksın ha. Bazı şeyleri doğru dürüst muhakeme edeceksin. Artık her şeyi iyi görmeye başlayacaksın. Yani iyimserlik sana hakim olacak. Seni yaratana güvendiğini göstereceğim. Allah kendisine güvenilmesinden çok hoşlanır. Kendisinden istenilmesinden çok hoşlanır. O istenilmediğinde gazap ediyor. İnsanlardan istediğinde sana bozuluyorlar. Yani ondan istemek sana bu kadar ağır mı geliyor? Ne sıkıntın varsa birilerine anlatacağın yerde namazını kılarsın. Ona anlatmaya çalışırsın. Annemin bir teyzesi vardı Şahap'ta. 95'i geçtiydi o zaman. Bu, bu kadın o köyden çıkmamış. Türkçesi de köyleri biliyorum Allah'ım sen benim neye ihtiyacım olduğunu iyi biliyorsun. İşte ben onu istiyorum. Sen onları bana ver yeter. Çok güzel bir ne demek bu şimdi? Yaşlı bir kadın, saf birisinin yani edebi bir üslubu bilmeden bu çok güzel bir şey ya. Çünkü kulunun ihtiyacını en iyi bilen o değil mi? Evet. İki kelime de toplayıyor. O bilir değil mi oğlum? Allah, ceebet tabii bilir. O hiç bilmez. Ha, ben ondan istiyorum diyor. O benim söyleyemediklerimi de biliyor diyor. Ha, sen iyi yere dayanmışsın. Senin işin daha. Buna da bir namaz kılması eğilip kalması, kalkması yeter. Başka ne yüklersin bu insana bu ortamda? Yani e, e, Şevkani'nin de dediği gibi e, Hristiyanları ve Yahudileri kastederek onlar bile daha hala mükelleftirler. Onları mükellef tutacak gerçekler Tevrat'tan ve İncil'den tarif edilememiştir. Sen şimdi hangi delili bulursun? Ha Recep. Recep. Sen beraber değil misin? Kim Recep? Kezmeye mi gittin sen? Sen mi? bizimle değil misin? Bismilə. Doğru değil mi dedim seninkine dedim. Hüseyin'le Bismilə dedin hocam evet. <gülüyor> ha. Bizim balıklama da yaptı da. Hocam <gülüyor> buna. <gülüyor> çocuk balıklama da mı da? Bizim Hüseyin hep böyle şu zamana kadar hocam evimizin hayatı başta biraz Hüseyin göre yani şey bulmak değil. şimdi sizde umuman bir uysallık var. Herhalde bu babanızdan yani geçen bir şey. Bir uysallık var. Aslında bu uysallık hayra kullanılır. E Bunları bizim düğmeci Cemal var İstanbul'da. Evet. Esas onlara konuşuyorum ana. Onunlar. Bu ıhsalık iyiye kullanınız. Cemal Bey iyi adamdı. O da Cemal. Bu da öyle Cemal abiyle çalıştığı zamanlar Cemal abi daha e, bir, bir, bir şey yoktu bir o zamanlar, zamanlar, zamanlar, zamanlar, zamanlar, zamanlar Cemal abi böyle dedi. Giderdik, namazımızı kılardık. Hı. Akşamları sohbet ederdik. Cemal abi de böyle bir şey yoktu o zamanlar. Daha çok çok gençti. Yani. Cemal abi söyledi ben Allah razı olsun dedi hocamdan öğrendim her evet. şeyi. Cemal abi herhalde 90'lı yıllardan sonra. Ama Cemal abinin de altyapısı vardı. Babası sizin de onun babası gibi. Sizin babanız da beş vakit namazı evet, kılıyordu. Doğru. Muhammed ufaklığından beri kılıyordu. Tabii o da beş vakit namazı kılıyordu. Bir şeyin alt tepiliği kastetmiyor. Cemal mutfalı ya. Ara dili Arapça. Yok Aynen, Arapça tek kelime Aynen. bilmiyor Cemal altyapıda da o demeyelim. İnançlı bir insan zaten namazın Bu arada Cemal değil. abi tekrar At bizim maliye taşındı hocam. Eski evine Gel yine geldi de maliye. <gülüyor> Bu sene taşınıyor maliye yine. Şunu müyene. Yine eski apartmanların evet. yanına taşındı. Çok şans. Çok bizim, çok şans. şans. bizim için evet. borlutun anca çok büyük an sonra Bunu kullanabiliriz. Evet. Bu olabilir. Evet. Ne noksanınız var, ne kaybedersiniz Oraya. arkadaş. Ya hocam ben İki, namaz 5 vakit namaz sizde ne kaybeder? tekrar. Hem namaz kılarsak yapılıyor işte. Yani garip olan şu. E rastgele birisine namaz kıl desek bu adam da namaz, tevhide birçok noksanlık buluruz. Tamam, tamam, tamam. Ama siz şu an tevhide açık Çünkü bir yapınız var. Gelen gelen Dinliyor musun beni? Sizin tevhide açık bir yapınız var. Başka namaz kılmayanlarda bu da yok temelde. Sizin bu yapınız var. E böyle bir kardeşiniz de beş vakit namazı herhalde. Tek Recep şu an beş vakit namazı kılan. Yok. Yusuf var. Atça var ablan. Sizi kurtarır tabii ya. Hocam ben günde 2 vakit 3 vakit kılıyorum da bazen kaçıyor üç tane. Işte olmaz. Olmaz tabii, olmaz. Öyle mi? Namazın? Adamayım. Birleştiriyoruz hep birleştirmeyle gidiyor. Bazen hepsini birleştir. Anne kılıyor dedim. Kılar bi hocam annem. Annemle falanlar ve biri 7 yaşında babam yaşında başlamış. Annemle Mustafa abinin yapıyordu. ben çok eskiden namaz kıldığını biliyorum. 9-10 yaşında başlamış. O adam kendisini öğretileni öğretileni yaşamış. Ne yapsın başka bu adamlar? Ha Siz ona çok şey aktarabilirsiniz. Düşün. Ee, babamı ben e, birçok şeyi ikna ettim. O zaman ben cemaat ile çıkıyorum. Babamı gel bir cumartesi pazar Allah için çıkalım diyorum. Gel, hadi, gidip camilerde yatıp yatıp geliyorsunuz adına Allah için çıktık diyorsunuz. Bir gün nasıl olduysa ben bunu kandırdım, ikna ettim. Annem diyor git bakalım bir çocukla ne yapıyorlar gör diyor. Bu, bir hafta ilk ne oldu? Tamam çıkacağım lan dedi. O haftada biz Paris'e gidiyoruz. Paris'e giden gruba aldım ben bunu. Grupta Cezayirli faslı çocuklar var babam. Ee, Paris'in Belleville diye bir mıntıka var. Ekserik Cezayirlilerin oturduğu bir yer. Oradaki bir camiye yolladılar. Ebu Sayyid bu hafta sen bu camide davet yapacaksın. Gittik eşyaları indirdik çantaları yedik oturduk ne yapacağız diye konuşurken bir çocuklar efsaneye baksana hadi birisi dedi bir şeyler soruyor dedim. Getir bakayım dedim. Geldi kapıya baktım. Sarı kafalı birisi. Buyur ne istiyorsunuz dedim. Ben dedi dışarıda sizi gördüm çantalı, sarıklı falan. Dedi merak ettim ne yapıyorsunuz, kimsiniz ne diye Vallahi biz Müslümanlarız. Allah'a inanan kimseleriz. Ona kul olmaya çalışan ve insanları da ona kulluğa çağırıyoruz. Adamla bir buçuk saat sohbet ettik. Adam bir İspanyolmuş olmuş, hasta. Dünyadan ümidini de kesmiş. Ben de inanabilir miyim dedi. Tabi inanırsın bu kapı kapısı. Sen böyle bir yaratıcının varlığına yakinen inanmışsan aha bu inanç. Birisine sorarak izin alman da gerekmiyor. E ben inanmak istiyorum sizin gibi olmak istiyorum o zaman dedi. Güzel o çocuğa dedim ki gittim şuradan bir çamaşır al gel. Buna peşle sana bir kusul abdastı alsın dedim. Bir kelime işaret adını Yusuf koydu. Adamı tuttuk pazar günü giderken merkeze teslim ettik. Alın bu Yusuf. Eve geldik şimdi. Babam annem diyor ulan avrak diyor. Ölün gavuru bir buçuk Müslüman demiştim. <gülüyor> şimdi ben babam orada unutmuştum o hepsini böyle. Annem diyor gördün mü bir diyor bir dedi geziyorsunuz geziyorsunuz adına diyor Allah yolunda diyorsunuz alay ediyorsun diyor. Elin arkadaş bir buçuk saatte diyor. Şimdi babam ondan sonra bir değişti. Ama iyi değişti. İyi etkilendi. Baktı bir İspanyol bir buçuk saatte kelime-i getirdi. Babamın o devrimi oldu. Ondan sonra düşün, ben ders yapardım babam, yemek getirdiği misafirlere çay ikram ederdi. Babam katiyetli yüksüne otur oğlum, sen anlat ben getiririm diyordu. Ve bunu yakalamıştı da. Ve bunu yakalamıştı. Ondan sonra babam daha farklı bir yapıyla artık gündeme gelmeye başladı. Üç sene sonra izine geldiğimde, İstanbul'dan bir arkadaş var daha Sekük Üliyesi'nde okuyan o Brükseli görevli geldi. "Patrikocam Seyit beni bir Paris'e götür dedi, Eyfel'e. Ulan ben senelerdir Avrupa'dayım. belki 100 kere Paris'e gittim. Eyfele ben de çıkmadım bıçıklamdan dedim. Ya beni bir götür dedim. Onu götürdüm. O merkeze uğradık. Nerede falan derken bir saat sonra Yusuf apar topar geldi. bu Seyit geldi demişler. Ana bir Faslı bir kızdan evlendirmişler. Çocuğu olmuş." Ebu seni eve götüreceğim Yusuf. Bak ben buraya misafir geldim arkadaş. Yok dedi ben dedi sana dedi yemek yedirmeden yollamam çünkü karım da seni görmek istiyor dedi. O an biz unutup gitmiştik. Allah kime nasıl sebep kılacağını bilemezsin. Allah hidayette hak edenleri en iyi bilendir kimin hak ettiğini. Sen burada Müslüman anadan babadan bir beldede de doğsan kendin bundan uzak durmaya çalışıyorsan Allah seni güle güle der. Bir şey Bunları bildiğin halde sen uzak durman daha tehlikeli bak. Tabii kesinlikle. sana güle güle de. ve onun için onun de diyor <gülüyor> ve ma yudillu bihi illel fâsıkın başkasını da sapıtmaz diyor sen bunu bu yakın hem bu kadar biliyorsun hem de tevhide yakın bir yapım varsa bu onun insanı reddetmedir birisi sana ben de şu kadar çalış <gülüyor> sana şu kadar yövmeye vereceğim dese koşa koşa gideriz değil mi herhalde Allah vereceği güvmeye birilerinin vereceğinden hiç de az değil. Evet. Evet. He. Ne Müslümanlarda mesela bizde toplumda evliya diyorlar. Hristiyanlarda da aziz diyorlar, doğru mu? Aziz. Aziz Hristiyanlarda aziz ha. işte aziz, maziz. Böyle duyuyorum yani, böyle biliyorum. Şimdi niye böyle bir şeye ihtiyaç var? Niye o devirde yaşarken mesela ilim adamlarına şimdi bak. O devre geliyoruz şimdi. Bizim Ama niye geçmişte bizim ıstılahımızda Evliya kim? Allah'a inanan onun emirlerini yerine getiren her inanan Allah'ın dostudur evliya bu anlamda tamam. ya Allah'ın dostudur ya düşmanıdır ya Allah dostudur ya şeytan dostudur bir şey, neden buna ihtiyaç duyuyor onu anlamıyorlar. buna bir ihtiyaç duymuyoruz tamam. her, şimdi dünya e, yapmadığı bazı kusurlarına e, rüşvetçiliğe alışmış ya Rüşvetten onun bunun hatırıyla iş yapmayı, evet. hayat standartı olarak düşünüyor bu insanlar. Birilerinin üzerinden geçinmeyi. Mürtü hocam, bir şey söyleyebilirim sözünüzü kesme. Tabii. Bizim Konya'da bir, ya altta beraber e, kıyafet aldığımız mesture giyinmişti. <gülüyor> mesture. Bu adam bir gün bana dedi ki, Osmanlı dedi, bak dedi sana dedi bir şey anlatacağım. Şurada dedi bir ayakkabıcı dede var. Bu adam dedi çok dedi şerefsiz bir insan. Dedim bir adam kendi halinde gariban yaşlı. Bunduracı tamir eden bir adam. Bir bak bu adam dedi, evliyacılık oynuyor dedi. Niye dedim abi? Bak dedi buraya dedi, cipler gelip gidiyor adamlar. Şimdi bu dedi çarşının göbeği dedi böyle dedi, bir şirin bir kulübe. Gözlükleri, kıyafeti. Hiç dedi, konuşmaz, iş yapar. Kalk arasında böyle adamlara bu adam bak boş değil derler falan diyor dedi. Tamam mı? Bu adama ben birkaç defa bunu söyledim. Bak bu insanlar seni evliya zannediyor. Sen de üstün haller var zannediyor. Ha, bu bizde Türklükten geliyor. Evet. Çünkü bizde takdis etme duygusu Dört nala gidiyor. Bir zaman Medine talebeyken gırgır geçiyor. Şimdi bir taş vardı. Şu taşıydım. Türklerin önünde bir şöyle yap. Ertesi günü bu taşı yalarlarken görürsün. İnan yalarlardı. Bizde taktikçilik korkunçtur. Zamanada tam bu yörüklerin kaldığı yer var ya buradan giderken sol tarafta ceviz diye bir ağaç vardı. Ulan bir sene kampa, Ubeydullah da var. Kampa geldik, baktık ağacın etrafını ip çevirmişler, çapırt bağlıyorlar. Evet, burada. Durup dururken burada, yörükler. Ubeydullah hocam bu ne? Buna hiç ses vermedim, bunu gece darmadağın edelim. Hangi ağacı olduğunu şaşırsınlar bari dedim. Hmm. Ve dağıttık bir de, inan bırakıver, orası türk olur. Hmm. Orası türk olur. Evet. Evet. Ha, bu takdir bizde var. Hocam çok affederseniz, o adama bir gün baktım, aynen dediği gibi. Bir Tele tane Tele X5 çip geldi. Tele Tele bir dakika. Bir X5 çip geldi. İnler aşağı. Adama bir izet bir ikram. Bu da bindi. He, baktım ben de bu adamda evliyacılığı oynuyor. Oynuyor yani. Şimdi Ali Hüseyin abi dedi ki, baktı da dedi Osman. Dediklerimi gördüm dedi. Şimdi dedi, burada dedi bunu oynuyor. Bu adamların da işine geliyor dedi. Bu adamlar da zengin. Her türlü haltı yiyor. Ama dedi bu adamın evet. gönlünü hoş ederek. Anlamadı? Kurtarıcı bir adam. Rusbetle. Rüşvet. Bu bizi bizi tatmin eden şeylerden. Kaç defa dedi bu alçağı uyardım dedi ben. Yaşı başım Hı -hı var. Hı -hı Bak de şerefsizlik yapma dedim bir gün dedi. Yani. Seni de evliya zannediyorlar demiş. Telli Baba'nın hikayesini oho telli baba bizde birisi dedi ki hocam dedi gel dedi şu işi çabuktan kıvıralım. Nasıl dedi? Evde bir ev tutalım. Ahşap be. Hemen alta bir cam açalım dedi. Buraya güzel bir yeşil dedi tabut koyalım. Üstünü örtelim. Siz dedi şu odanın birisine oturun gerisini bana bırakın dedi. Ne yaparsın dedim. İki üç kişiyi dedi İstanbul'un her tarafına. Başlarız kahvelerde. Ya arkadaş komşunun feşli bir çocuğu vardı. Eğit dedi. Mübarek var. Evet. Çocuk gitti sıfatladı. Çocuk gülerek çıktı. Gözlerimle gördü. Üç tane teker bu işi gerçek yapar ömründen. Onası evet. da seyret akın akın. Bu toplum inan bu kadar aptal. Bu kadar aptal. Hı. Hocam ya köyümüzün böyle anlı çok zengin dediğimiz insanları var ya hocam. Bu köyde geçen gün biri anlattı. Ya dedi böyle böyle de, burada bir tane de kız var dedi. Kız dedi manyağın çatlağın biri dedi. Ben gördüm dedi. Bu kız kızı evde yaptılar, ev aldılar, şunu aldılar, bunu aldılar dedi. Köşeye döndü kız dedi. Bunlardan bir tanesi bizim dayımızın oğlu, Mehmet Dönmez'in oğlu Hüseyin. Halil, Halil Başer. Halil, Halil Sözer var ya. Halil Sözer. Ha. Kedi Bayramı'nın kardeşi. Halil Sözer'in bir kızı var. Ha. Kız diyecektim ben kızı kendisiyle görüştüm. Ben yaklaşık 10 sene evvel gördüm kızı. Kız ruhsasın. Allah Alem belki de cimler musallat oluyor bu kısa. Çünkü bir takım şeyleri böyle saçmalayarak söylüyor. Mesela bana dayı bana sigara ver, sigara alıyor. Bu kadar bilinçsiz şey bir bu, bu kızı evliya yaptılar sünanede, ev aldılar bu kıza. Yani ev almaları Allah rızası için, fakat çok hoş. Ulan Bursa'nda bir süre mi yoruldum? Ama... <gülüyor> Ulan <gülüyor> yani. Bağırköy'de herkese <kız> evliye et anlıyor. Bağırköy'de gidelim, sen niye o ben bir söyleyeyim. şey söyleyeyim musun? Yani bu Hüseyin doğru söylüyor. Ee, benim bir yakınım hatırlı ben bunu anlatmıştım size bakırköyde yaptı onu <gülüyor> ziyarete gidiyorum ilgileniyorum yani onunla. ben şey demiştim ki e, doktoruna e, doktor hanım normal hayatında bu insan bu kadar e, dine diniye saygı değil ama rahatsızlandı baktım çok radikal derecede dinler oluyor. bana demiş ki güldü Bak ben falanca sevgi toru dedi anlar mısın o dedi rahatsızlandı dönemde kuran ezberledi kuran ezberledi hastandı dönemde. Bu Malik Tepesi Faslıları kendilerinin e, o dön kriz döneminde çok olağanüstü Allah tarafından seçilmiş özel insanlar olduğuna inanıyorlar. O psikolojide bir çok böyle şeyler yapıyorlar. Demek ki hakikaten Hüseyin dediği gibi o Bakırköy'deki Malik Tepesi Faslıları bizim köyler görse de herhalde artık saraylar, hanlar, hamamlar, yatlar, katlar alacaklardır. Takdisi ruh evet. bize çok yakın. Evet. Tabii. Evet. Evet. Ve bu hal arasında da ben inanıyorum ki, kendisinin de bir takım Allah-u Teala'ylar oldular. İnanan kişiye, tamamlıyorum sizler. Hocam ben size bir şey söyleyeyim Ben geçen gün program seyrettim TRT1'de. Bu Orta Asya'da Çin zulümünden kaçan Türkleri aynen. gösteriyor, hala var. O hani çekik, düşük gözler, hani Çinlilere benziyorlar. Türkçe'yi yarım yamalak konuşuyorlar. ya Bu yani, insanların bakıldığında... Yarım yamalak anlıyordu onları. Efe, evet. Bu insanlar hocam, aynen... Adamlara bakıyorsun. Ailede namaz ile her şey var. Yanları başına türbeler var. Aynı Mevlana'nın kabri gibi iş yapmışlar, döşemişler. Sas çalmaları adetleri var. Altabilir mi? Tam Türk. baktım bu ama bir şey söyleyeceğim. Onların da bunu şey aldıkları yer Çin'lerin Budist tapınakları. Aynı onlar gibi onlarda ulu kişilerin öyle Budist tapınakları gibi. Oradan gelmiş Yani Türklerin şamanı. Bu bize Çin'den geçme değil. Tam değil. Onlar daha böyle felsefiktir bunda. Evet. Bizde Ama hocam Aleviler de işte İşte bizde yo değil. Bizde İslamla tasavvufla birleştikten sonra biraz felsefi hava esti. Ondan sonra vahdet vücut gündeme geldi bizde. Ama hocam Çin'lerde de bu varlıkedil vücut inancı var. Varlıkedil vücut Budizm'de değil, Enfizim'de var. Yani bu tip şeyleri var. Yani birçok benzer şey birbirine. Yani mesela onlar da Budda hani Allah'ı gördükleri için. Mevlana da öyle. Tabii. Yani bu tabii temeli bu. Bu biraz tamamen varlıkedil vücutludurlar. Hocam biz Çin'den etkilenmişiz yani bu belli. O mutlak piste olan. Hindistan'a gidip geliyor biliyorum. Kim? Hacı Mansur. Hep Bütün zaten tarikat şekillenip sonra olur. Sayın hocam. Hep oralıdır. Hocam Araplarda bir tarikat yok değil mi? Belli kesimlerinde var. var. Mesela Mısırlılar daha, daha çok var. sofidir. Ondan sonra Faslılar daha evet. çok sofilik halim. Cezayirlerde vardı. Hele bu Orta Afrika'ya git. Ana! Allah! Evet. En, işte, Tabii en vayi çeşidi var. Hint'te tamam, Hintte. Yolda çırıp e, ricalullah derler. E, yolda çırıl çıplak her taraf açıksa çıktı. Ona herkes saygı diyor önünden geçerken. Bak bu Hint felsefesindedir. Bu onlarda var. Ve e, Budizm'de e, daha çok cin ortamı vardır. Mesela bu karete bile <Gülüyor> tamamen bir cin mezhebidir. <Gülüyor> Tabii Hepsi ninjalar hepsi bunlar cinlerle hareket ederlerdi. Temelinde bu yatır onların. Ve onlar bunu da mabetlerde öğrenirler biliyor musun? Tabii tapınaklarda. Tapınaklarda. Evet, şaolin tapınavı falan. Tabii, oralarda öğrenirler. Evet hocam bak çok güzel doğru söyledi. Ama gerçekten bazen insanın böyle bazıları diyor ki biz gittik gördük. İnsanına böyle diyor çok şaşırtıcı hareketleri var diyor. Acaba Şimdi... bunları cin yardımıyla mı yapıyor? Adam diyor. Hava eski tamam şekilde atarken sanki bir iki tane havada duruyor diyor adam. Tabii. Şimdi e, İslam, İslam'da ise İslam katiyetle felsefenin önüne açmamış. Burada aklın önüne bir vahiyle ile çekmiş. Bunu en uç noktada örnek olarak gösteren Resul'e bilen e, Şura'da diyor ki sen vahiy gelmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Burada biz vahiy ile kültüre ayırırız. Bunu anlatabildim mi? Bu ilahi yönlendirmeden kazanılan meziyetle öbürkülerden çok farklıdır. Bunu hissetmişlerdir. Mesela Sayın Nursi bile bir şeyin tek noktada farkına varıyor bak. Evliyalıkla yani... Ee, Nebevi velayetin arasında fark vardır diyor. Nebevi velayetteki güç bin kat daha fazladır. Her ne kadar görünüşte keramet görülmesi de diyor. Onlar kerametli belli bir tayfiye hasklar. Biz herkeste olabileceğine inanırız. Bunu anladın mı? Kişinin dua edip duasının kabul edilmesi bak bir keramettir. Tabii. Onun hidayet hak üzere olması bir keramet'tir. Onlar kerameti aynen Hint felsefesinde olduğu gibi riyazatla, inziva ile, çileyle elde edileceğini düşünürler ve tasavvufta da böyledir. Biz katiyen bu şekilde elde edileceğine inanmıyoruz. Bu Allah'ın bir lütuf ve ikramıdır. Kişiye samimiyeti nispetinde bu tezahür eder. Onun için biz keramette anlatırken keramet Allah'ın istediği kuluna istediği şekilde ihsan ettiği fevkal ade bir haldir. Ama o istediği zaman istediğine tasavvufta kendi ker şeyini, velilini göstermek için ortaya kolar ve bunun adı da istidraçtır. Bunun için şeytan ve büyülen gündeme getirirler. Ve hiçbir tarikat yoktur ki cinden ilişkisi olmasın. Ve en çok da Türkiye'de bu Adıyaman'dan. Aynen öyle hocam. Evet. En çok. Bana biri dedi ki hocam. Aynen böyle köylümüz. Abi diyor Adıyaman'dan diyor çıktık diyor arabayla. İki kişiyiz diyor. Ben ve kardeşim. Yemin ederim diyor abi diyor. Bak, yemin ediyorum diyor. Biz diyor Adıyaman'a 50 kilometre kadar çıktık diyor. Tabela vardı diyor. Bana diyor telefon açtı. Telefon açan diyor şeyhim diyor. anlıyor musun? Demiş oğlum siz tam şu an şuradasınız şu kadar kilometre geçtiniz. Pes dedik ya. Yani, mübarek bir keramet gösterdi. Orada birisi telefon etmiş. Dedim, sahisleri taşıyorlar acaba bu çocuklar? Dedim, sahisleri taşıyorlar. Dedim abi dedim bak dedim bu dedim yüzeyiz cinlik bir olay diyorum. Ne baktığımız bu. Taşım, bu taşım, Yalnız, kim kim onda? Cezati Baltur burada burada, burada. Hekimen'in çocukları. Tamam. Burada dikkat çekilmesi gereken bir musunuz? Oraya gidenler, orada üretilenler hiç bahsetmiyor. Hep bu kerametlerden etkilenmiş. Yolda giderken teker Heh. patlıyor. Şöyle oldu. Amına kadar umudum. Ama gerçekten cinlerle irtibatları var. Bu yapalım hocam. Ne Lava boyo. Çocuklardan biri. Evet. Kim? Hani yani şu tadad adres şahs adı verirseniz Camiye gidiyormuşuz ya. Şey tamam. tamam. Hemen azıma bir gidin gelin tamam. yani. koşun. Tamam. Geç altı bitti de ışığı da taktıralım evet. bu sefer oraya gayrı. Lambayı da Mustafa bitirdi. He, gördüm, gördüm. İyi, i̇yi olmuş değil mi? İyi, oturdu. Şurada çok sağ olun. Şu ikide şofren koyacağız. Elektrikli koyalım. Açınca herkes yapar. Abi nasıl yapalım şimdi? Kalkalım mı Kalkarsın mı? Kalkarsın, Kalkarsın mı? Kalkarsın Kalkarsın mı? Kalkarsın. Varken. Ya, ben Tuvalete, Kalkarsın. götüreyim ben Tabii gidelim. Camiye gidelim. Evet tabii, daha rahat. Gidelim, altın sıra dolusu. Daha koş, koş. Ben hiçbir kerevet görmedim, gittim. Altında çok kerevet görmedim. İşte bu sefer de Hocam, ben görmedim, e e gittim. E e <gülüyor> Artında e çok e kerevet e görmedim. Beycem. Hatta, hatta böyle bir kastanak, kastanak var, kastanan ucundan şerit bağlamışlar. Gelen şeridin de ucundan var. tutuyor gurderenin. Falanca grup diyor, falanca şehirden gelmiştir, aci dete varmış diyor. Çömelin diyor, şokun diyor. Bu tutuyor, taban veriyor. <gülüyor> Birisi i̇şte, abi böyle savuruyor. İnsanlar olacak. bu insanlar bu kadarsa. Böyle yapıyor. Bu böyle, böyle acayip sesler sesle çorrela. Siz ne yapıyorsunuz? Zaten ama geliyor insanın. Şey. E şey, bumazın. Bu ses kaynağınız. Evet, Çok abi. hoşmuş bu yazması. Eee Almanya'da bunların merkezi var. başlarında bir albay. Ondan evvel Belçika'da Rize'li bir adam vardı. Onun oğlu İmam Hatip mezunu nereden bulaştıysa bu adı bulaşmış. Dedi ki birisi ya şuna gidelim bir şeyler anlatalım. Vardık şimdi çocuğa anlatacağız yavrum. Bu hiç cinlerle mi olur? Olmaz mı olmaz? Bir saat, iki saat sohbet ettik. Nasıl olduysa bunu sorgularla bir araya getirdim ve patlattım. Çocuk konuşmaya başladı. İnan İbranice konuşuyor. Açılan teybi dedim. Teybi açıp da kaydırttırdık. Çocuk kendine geldi. Nece konuştun yavrum dedim. Ben konuştum mu dedi. Ya bak sen konuştun yavrum. Ben de İbranice, Yahudice. Aynen böyle. O bir oraya gidelim. Almanya'ya gidelim. Ama dedim oraya vardığınızda ne yiyeceksiniz? Ne yiyeceksiniz? Hiçbir şey yok. Oraya giden mutlak sersebil dedikleri sudan iç. Bir de mercimek çorbasından içmez zorunda Oturduk şimdi. herkesim dedi Ayetül Kürsü yoksun. Allah iyisin. Birisi çıktı Alman. Bu Almanmış. Müslüman olmuş. Rüyasında Şeyh onu kalp ameliyatı yapmış. Muhammed Rışid. Ben dedim ki Şeyh'in gelinize kalp ameliyatı niye gelinize ameliyat etmemiş dedim. Okuyun lan. kim gelirse Ayetül Kürsü yokun dedim. En son Urfalı bir çocuk vardı. Kendisine Seyit diyordu. Orada Fatih Camis'te bir cami, cami, cami imamı. Onu bize yolladı. Allah aşkına söyle bunlar çekip gitsin. Ortalık karışacak. ayet i Kürsü'yü okuduk. Herkes fıttırdı. Allah. İnan birbirlerine sarılıyorlar. Allah diyorlar. birbirlerin önlerine açık bakıyorlar. Aklındır. Birisi ben diyor şeyhin köpeğim diyor. ağlıyor. Birisi ben şeyhin orozuyum diyor. Ürüyor. Yani ötüyor. Aklındır. Hakikaten biz gittikten sonra sakinleşmiş. Çünkü cinler ne oldu? Tam o açık. Birisi dedi markete bakıyor. Ben dedi dün gece seni rüyamda gördüm dedi. Buraya geleceğini dedi. Bu adam gelecek dikkat edin dediler bana diyor. Vallahi. Bizim komşumuz var Kenan abi. Onun hanımı e de çok aklı basan bir kadın. Bundan da diyor hayat olsun. O arayış içerisinde bundan 7-8 sene evvel akusun defne yetişme bu demiş. Hadi bir de şeye gidelim. Adıyaman'a gidelim. Ondan sonra Adıyaman'a gittik diyor. İşte bütün kadınlar bir tarafta tabii toplanmış. Ama bir hareketlenme oldu, bir kalabalık, bir bağırış, bağırı çığırış. Ondan sonra demişler ne oldu? Demiş bu şey ne? Bu teakkus hali ne böyle? Demiş şeyhin kızı yıkanacak. Şeyhin kızı yıkanacak. Biz de diyor şey gibi birer hizmetçi gibi diye baktık. Herkes hazırlanmış şeyin kızını yıkayacaklar, böyle süsleyecekler, püsteyecekler. Baktım kıza, diyor ya ben bu şişliği yıkamayım geldim buraya demiş. Allah ne diyeceğe kapa attım da Hadi demiş kocasını bulmuş kocasını telefonla. demiş hadi demiş şuraya gidiyoruz buraya. Nasıl şey be olağanüstü bir şey, tazim hali böyle ilgi alaka. Şimdi aklı çalışan, doğruyu arayan insanlarda bir takım böyle çarpıklıklar Allah'ın elinde olmayan çarpıklıkları bir şeyler dokunursa fark edip ayırabiliyor hemen. Mekkelilerde bile bu pislikler yoklar. Hele yani bu Adıyamanlar hakikaten çok... E Türkiye'de şu an evet. en pisi evet. bu melamiler evet. var. Evet. Mevlevli'den ayrılma, Mevlevilikten ayrılma. Haşa herkes kendisini Allah diyor. Tabii. Karşısındakine öyle muamele yapıyor. En son pis, ondan sonraki pislik bu Adıyamanlar var. Yine bu Mahmud hocanın adamlarıyla bir konuşma şeyin olur. Onlar yapıyorlar çünkü hocam. Bu ayet, hadis, bir şeylerle konuşabilirsin ama bunlarla katiyetle en pis ne mezhep kabul ediyor? Bakın biraz sıkıştırın Adıyamancıları. Evet. Kendi yani iddia ettikleri hanefi mezhebine göre de bunlara sorsa en son diyorlar ki kardeşim, biz onu bunu bilmeyiz. Bizim şeyhimiz gidiyor, Allah Resulü'nden alıyor, getiriyor, biz ona tabi oluruz. Evet. Umuman genelde var. Bizim Enes, Medine'ye gideceğimizde bir memleketi orada. Hanımın amcası şeylerden, halvetilerden bir de şeyh havalarına girermiş halife diye damat diyor. Allah Resulü'ne benden selam yolla diyor, götür diyor. Önce diyormuş ki her perşembe Allah Resulü bana geliyor. Ziyarete. Bu da diyor kafam diyor amca nasıl olsa geliyormuş Allah Resulü'ne. Sen gelin söyleyiver selamı. Bana niye ihtiyaç var diyor. Ve inan bak öyle bir cinin geldiğine ben inanıyorum. Olabilir. Bu onları da böyle aldatır. Olabilir. Bunların kitapları var. Ben bir ara defineye merak salmıştım. Ve bence bunlarla eğer bunların bizden bir şeyler almalarını düşünürsek çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Ki onları düşünmeye sevk edebildin mi? Düşünme taraflarını harekete getirdin mi? Düşünmeye başlarlar, bak. Bir şeyler yapar değilse mümkün değil. bak. Şimdi adama Adıyaman'ın birisi Bosna'ya gidiyor. Bizim Abdülkadir, İsmail, düştür kişi oradalar. Nereden düştüyse bizim gruba düşüyor dedi. Arkadaş çepede diyor. Sıkıntıya düştü mü ben medet ya seyda dedim mi? Yeter. Abdülkadir diyor ki arkadaş sen Allah demek ne zararın oluyor? Arkadaş? Allah desen yo diyor, seyda dedim mi? Daha rahat. 15 gün uğraştık diyor. Ya bir Allah temedik diyor. Bu adam bak 22 yaşında bazen derslerde bunu böyle anlattığımı da görürsünüz. Evli. iki tane kızı var. Karısı, çocukları onun Bosna'ya gelmesine mani olmamış. Neden? Çünkü şeytan orada da onu buluyor o şehrin bir pisti. Cephede sıkıstan medet ya seyda derim kurtulur. En son emire soruyorlar. Yani ha ya bunu, bunu attım bizim. Yani orada ciğirtlere vuracağımız da bunu vursak daha iyi. <gülüyor> Ve onu oradan atıyor da Ali yanına gitmiş. Şey İran'ların yanına. Şey de ya. bile bırakmıyor bak bunu. Buna tağut zarar veremiyor, Tağut alıkhu'ya onu da Bak orada. Kadın para alı koymamış ama şey onunla beraber ceple beraber. Onun imanından. Getirdi. Şimdi anlatıyormuş, Bak çok basit de Ya kadı Allah diye ne olacak? Olmaz. Sen yani trafoya küçücük bir lamba yani trafo olmadan bir bay bağlayabilir mi? Patlar diyormuş. Ulan patla da bari Allah derken patla. Böyle patlamadı mı Abdülkadir? Hocam bunu e, eğitimsiz Hı. bir şey bilmeyen Sufi'nin Hı. söylemesine o kadar şaşmamalı. Çünkü bunu, ben bunu radyoda program yapan Konya'da ilahiyatçı bir adamın ağzından dedim bu kofre hikayesi. Çok sever İla, i̇lahiyatçı bunu söyleniyorlar. Ben yani okumuş da bir şeyleri. derim. Farklı var mı Maalesef. Ama Türkiye'nin en büyük belası bu. Ve de farkındaysanız bu Fatih Altaylı liderinin pislik cübbeliği çıkarıyor. Tabii. Evet. Onu. Gündeme, Hem de onun gündeme. gibi bir şerefsiz soru soruyor. Bir dakika yarım saat konuşmasına müsaade ediyor. Eskiden bu mümkün değildi. Ve öyle zannediyorum. Bunlar şunu anladılar. Türkiye'de madem ki İslam'ı yok edemiyoruz, bari böyle İslam olsun. Tabii. Bütün program buna bak. Ağırı, ağırı. Hocam, Enver Başlık Ömer. gündeme geliyor. Enver Öner, bu adamla, bu Türkiye'de bu tasavvufçular, şeyhçiler, nakçiler, bu adamla şey, yüz buldum. Ve onların, bak, tasavvuf kitaplarını okusunlar, İnan bir tane bu 1111'liler var. Bunlar, bu 80'den sonra üniversiteden atılan solcular. ...ama kırmızı pasport olanlar. Bunun birisi İstanbul, Sarıyer'den Arnavut asıllı Belçika'da tanıştık. Hocam diyor, ben dinler bir ailenin çocuğuyum diyor. Beni bu vaziyete getiren Celalettin Rumini fihi mafihi'sidir. Birisi diyor ki Enes Aposof'ta. Hoca sana bir şey soracağım ama doğru söyleyeceksin. Doğru. Yunus sizden mi bizden mi diyor valla sizden olmaya sizden ama gel dedi bunu bu salaklara anlat diyor Enes. Sizden olmaya sizden diyor. Ama gel de bu salaklara anlat bunu diyor. Anlarlar diyor. Aslında onlar neden Mevlani'yi sevdiğini düşünürsün? Türkiye'de liselerde edebiyatta Yunus Emre okutulur, Celalistin Rum okutulur. Neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir şey okutulmaz? Eğer onlar Müslüman sahip oldukları değeri ondan aldılarsa önce Muhammed'in okutulması gerek. Ama neden okutulmaz? Bir şeyler var. Ve sanki Türkiye'de de Celalettin Rumi, Ahmet Yesevi Yunus gündeme getirilmek isteniyor Yani Alatürk'a bir İslam. Zaten şöyle bula, Ecevit bunu meclis satılıyor musun? Merve Kabakçı yerine çekip e, kovduğunda ondan sonra bunu Baykal da söyledi, Cevit de söyledi. Biz dedi Yunus Emre'nin, Mevlana'nın yolundayız. Biz öyle bir şeyi kabullenebiliriz. Onun dışında hiçbir şey kabulleneyemeyiz diyorlar. Çok haklı yani. Nihayetinde hepsi. Çünkü Alatürk'a bir İslam istiyorlar. Şeye dikkat ettiğiniz, Mevlana'nın hep postlarını, putlarını, fotoğraflarını yaparlar. Şimdi. Putlarını yapıyorlar, postlarını yap şeyleri, Postallerini yapıyorlar. Hı -hı. Sakallar, bıyıklar. Alevi bıyık. Alevi bıyık. Ben İstanbul'da hocam, ben geçmişte bağlamış oldum biliyorsunuz. Önce Mevlen'e girip çıkmıştım var. Ya yani Orada bir ayin manyi yapmadım ama ben sadece oradaki ekibe katıldım. Ben Alevi dedilerin şeylerini bilirim. Silüetlerin, bıyıklarının sakallarını. Bizim şeyde hiç farkı yok yani. Bu Mevlana ile Yunus'a hiç farkı yok. Hepsi de şey, da bıyıklar alevi bu. <gülüyor> İnşallah zamanla... Sen mi hocam ne yapardın? Hayır oldun inşallah. Valla evet. yarpuzlar böyle çocuklar. Ama Ama sen ben genel olarak Anadolu'nun birçok yerini bilirim. Yani Anadolu'nun birçok evet. yeri bundan fark değil. Evet. Şurada mesela şeyden çıkın başlayın Konya'dan. Konya'dan çıkın Aksaray'da Yunus Türbeleri, Ortaköy'de Yunus Türbesi, Kırşehir'de Yunus Türbesi, Yozgat'ta. Türkiye'nin her tarafta. Adalbeyecan'da bir... bile, Orta Asya'da bile Yunus var mı? her tarafta. Karaca Ben bunu mi? sordum. Oradaki köylere sordum. Hatta Asup kafası basan birilerine sordum. Niye böyle dedim yani? Eskişehir'den bir tutun dedim. Anlamanın her tarafında var. Dedi ki bu dedi yani gerçeği, gerçek dedi mezarının türbesinin Eskişehir'de bir çıktı olduğu söyleniyor. Ama dedi halkın dedi o kadar çok şeyi var ki teveccüh ve sevgisi makam var ki dedi. Şey. Efendim? Gülerim, makam diyorlar. Tabi aynı öyle. Oraya onun o makam, ona o şekilde o saygı duyuyorlar. Belki o diyor. Kaç yerde aynı anda diyor. Yüz yerde de tabii, görülür. Tabi. <gülüyor> Onları şey de var. Mesela, mesela sonu sonu bak. Hristiyanlarda da var. Pahene diyorlar. Evet. Meryem Aleyhisselam'ın göründüğü yeri haç yeri ilan ederler. Allah Allah yardım etsin. Bence yaşlarla böyle vakit kaybetmemek gerekiyor. Can istersen. Dur. Gençler çünkü gence bir şey anlatabiliyorsun. Allah'ın verdiği akıl nimetini kullanabiliyor. Ya yani doğru muhakeme, muhakemede kullanabiliyor. Şimdi şöyle ben biraz da şöyle değerlendiriyorum bunu. Alıcılar tamamen kaset boş. Siz veriyorsunuz. O kaset boş olduğu çok rahat çalışıyor. Yani hard Daha disk boş. Ni akıl nimetini Tabii. de kullanabiliyor. Hard disk boş Közü işlemci de. yorulmuyor biliyor musunuz hocam? Ama öbürlerin hard disk dolu. İşlemci ısınıyor, virüs de var. Tabii, virüs <gülüyor> çok zaten. Allah bizim köylerin gençlerine Girerse iş başarıldı sayılır Hocam var 3-5 aile var evet. Veyahut da bazen Bazı ailelerden birer kişi böyle Aklı basar kafası yatan var Ama emekle olacak işler bunlar Zamana dayalı Ben örnek veriyorum sizi 95-96 Tanıdıysam 2005'te nasip oldu Sizinle samimi oldu Birdenbire beklemek lazım Değil. yavaş yavaş çünkü mesela örneğin şimdi bir şey konuşuyorsunuz. O onu kafasında o an kabul etmese bile kalıyor hocam. Hiçbir bilgi atılmıyor zaten. Katiyetli. İki sene sonra, üç sene sonra başka bir yerde bir konu tartıştığı vakit. Onunla eşleşen bir konuşma Tabii. duyduğunda Tabii. Kara, yani Veyahut da diyor. onu sindiriyor iki senede, üç senede. Kabulleniyor. Bilinç altında kabulleniyor. Bu sefer 3 sene evvel reddetti ama 3 sene sonra başka bir tartışma programında tam onun aksine bir şey söylendi vakit O reddettiği şey aklına geliyor diyor, böyle. Şimdi onu kabullenmiş 3 senede. Tabii. Ha, daha sonra zaman içerisinde Rabbim nasip ederse tabii ilk önce onun dilemesi gerekiyor. O dilerse hidayet bulur yani bu şekilde. Ki benim başıma gelen bu şekilde. Ben daha ben sizden uzak durmam. Cemal abi'den uzak durmam. Hep bir takım o geçmişteki hesaplantılı inanıştan da ama Rabbim şey yapınca ben o zamanlar bana böyle olacağımı söyleselerdi ben asla inanmaz Değil mi? Asla inanmaz Yani bir Mevlana'ya bugün bu şekilde konuşacağımı, bir akşamsetin hacı Berdan veli'ye bu şekilde konuşacağımı aklımın ucundan bile getirmez ama okuyunca bir şeyler görüp anlayınca Rabbim hidayet verince değişti. Şimdiki şimdi ise yani o oh, oh, o inanışa dönmek ölümden daha kötü benim için, ateş atılmaktan daha kötü. Çünkü neyin ne olduğunu az çok görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Aklım inşallah bu şekilde. ayaklarımız kaydımız kılalım inşallah. Feket abdesti mi? Yok ben abdestim, abdest tazelemem lazım. Hemen ee, koyacağım. Abdesti kılalım. Gidelim. Hocam, Osmanlı Stick. devleti Osmaniye'de, Amerika'da okay. evet, mıydı? Yani ne düşünüyorsunuz? Bazıları devletimizde, o...